يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ادعوا يا اخوان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله Üç Esas adlı Risalesini okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta İslam'ın hükünlerini almış idik. Bu hafta ise İslam dininin ikinci mertebesi olan ih, imanı alacağız. İslam ardından iman ve ardından ihsan. Bunlar hep İslam dininin mertebeleri makamları Bunun en alt tabakası, İslam tabakası, makamı. Zahir amellerin, dışa vuran amellerin, gözüken amellerin olduğu tabaka, makam. Tabi İslam, kelime-i getirmek, dille bunu söylemek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. Bunlar, layetindiği zaman kul, yani imanla yetinmediği zaman, kalbine imanın girmesinde gayret etmediği zaman diyor ki e, ilim ehli, ima, İslam tek başına kaldığı zaman ne olur? Nifaklık olur. Yani dışta amel olur ama içte iman yoksa iman tahkik edilmediyse gerçekleştirilemediyse bu ne olur? Nifak münafıklık olur. Yani İslam'dan öte iman mertebesinin, iman makamının muhakkak tahkik edilmesi Eyvallah. gerekir. Diyor ki mühelif rahimullah el imanu iman nedir? Ve hua bid'un ve sebu'une şube. İman yetmiş küsür şubedir. İman yetmiş küsür şubedir. Diyor ki, bir rivayette de Bid'un ve sittune şube. İman kaç şubedir? 60 şubedir. Yani bir rivayete göre 70, bir rivayete göre 60 şubedir. Fe a'lâha a'lâha bu iman tek bir şey değil. İmanın en âlâsı, en üst şubesi, kavlu la ilâhe illallah'tır. Kavlu la ilâhe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 Racı olan görüşe göre kişi ne haber dinden çıkar Namazı terk eder ise wal-haya ushu ubetun minel iman haya imandan bir şuvedir haya da imandan bir şuvedir <ISITRECRAT> diyor ki alimler haya'nın tarifini yaparken haya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 Uzak تورز. Allah Resulullah الله Vesselam diyor ya, يقول يا إذا لا إذا لم تستحي فسناع ماشيته. حدث. شو أهمي حدث. شاهد يقول. haya تموسان. حياة yoksa فسناع ماشيته. دل Dilediğini yap. Yani bu hadisi şöyle de anlayabiliriz. Hayası olmayan, hayası olmayan dilediğini yapar, yapsın. Bugün görüyoruz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 وَاَرْكَانُهُ سِتَّهُ İmanın rükunları kaç tanedir? Altı tanedir. اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ Neye iman edeceksin? Allah'a iman. Allah'a iman edeceksin. Sonra meleklere iman. Meleklerden sonra kimlere iman? Kitaplara iman. Kitaplardan sonra Rasullere iman. Rasullerden sonra Kıyamet gününe iman.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 Farkında değil, habersiz. Allah'a iman, Allah'ın yaratıcı olduğuna, Rab oluşuna iman etmek. İsim sıfatlarına iman etmek. Bu isim sıfatlarıyla allah Teala'ya ne yapmak? Duada bulunmak. Onların azametini, allah Teala'nın isimlerinin ne manaya geldiğini bilerek bunların tecellilerini görmek. Kudretinin tecellisini görmek yeryüzünde. Rahmetini görmek. Yani bunları yaşamak lazım. Yani iman böyle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 Ameller. imanın gereği olan ameller. Kişinin bunları ne yapması lazım? Tahkik etmesi lazım. En tu'mine billahi ve melâiketi'yi Meleklerine iman etmek. Meleklere şöyle iman edecek. Diyecek ki Allahu Teala'nın yarattığı nurdan bir alemdir, varlıklardır. Bunlar la ya'sûne allâhe fîmâ emârahum. <gülüyor> la ya'sûne. Allah'a ne yapmazlar? İsyan etmezler. Fîmâ <gülüyor> emârahum. Allah'ın onlara emrettiği şeylerde Allah'a isyan etmezler. Şimdi bugün bazı kendini İslam'a nispet eden insanlar var. Melek diye bir şey yok diyor. Yani tefsir dersi yapıyorlar yani melekten maksat diyor. Allah Teala insanlara diyor böyle destek olması için psikolojik bir yani yalnız değilsiniz. Bunu anlatmak için diyor bahsettiği bir şey ama halbuki gerçek bir şey değil diyor. İnkar ediyor bunu. Küfürdür.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 Bunu bazı e, çizgi filmlerde küçükken seyretmişsinizdir. Demek ki senaryo yazan Hristiyan belki de Yahudi, onların itikadında da bu var. Meleklerle alakalı, meleklerin böyle bulutları şey yapan, sevkettiren, yönlendiren, görevleri olan melekler var. Yani bunu Hristiyanlar böyle inanıyor diye, Yahudiler böyle inanıyor diye, biz onlara muhalefet edelim kaydesi yok dinimizde. Nedir doğru olan kayde?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 Yani Hristiyan'a sorsak Allah var mı? Ne diyecek? Var diyecek. Şimdi Hristiyan var dedi diye. Biz ona muhalefet edip yok mu diyeyiz haşa. Bu bunu gerektirir ki batıldır. Onun için koca koca profesör koca koca ilim kisvesine güya bürünmüş kimseler bir şeyi yıkacakken, çürtecekken sahih sünnette olan vahide Kur'an'da olan bir şey olsa bile diyor ya, bu inanç Yahudiler var Hristiyan'ın var. İsa'nın gelişi diyor, yeryüzüne inişi diyor bu Hristiyanlar da buna inanıyor. Ya e, olabilir. Yani Hristiyan buna tahrip etmemiştir. Veyahut da kalıntı olarak kalmıştır. Bizim dinimize de <gülüyor> muhalefet etmiyordur. Yani Hristiyanın bizimle bu noktada ortak düşünmesi, bu itikadı bozmadan bugüne kadar taşıması bundan dolayı da bizim ona muhalefet etmemiz diye bir gerek yok. Melekler görevleri olan melekler var. Sur'a melek var. Vahiyle müekker olan melek var. Cebrail var. Değil mi? Bunlara da ne yapacağız? İsimleriyle iman edeceğiz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arşı taşıyan meleklerden bahsediyor. Onların diyor kulak memesiyle omuz arasındaki mesafe diyor 700 yıldızdan bahsediyor. 500 yıldız. 500 yıldızdan. O kadar büyük iman edeceğiz. Cebrail'i diyor gördüm ufku kapatmıştı diyor ufuk. 600 tane diyor. Neyi vardı? Kanadı vardı.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 cümleten ve tafsilen iman edeceğiz. Cümleten, evet Allah-u Teala'nın Resulleri vardır. Tafsilen isimleriyle hangi kavme gönderdiklerini bilerek ne yapacağız, iman edeceğiz. Bunların bazıları vardır ki ulul azmdır, faziletli, daha faziletlidir. Onlara iman edeceğiz. Ve bunların yeryüzüne gönderilmiş, gelmiş, geçmiş Resullerin en faziletlisinin, insanlığın en faziletlisinin, insanlığın efendisi olanın ise Allah Allah-u Teala'nın olduğuna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 Hangi bakımdan ayırt etmeyiz? İman bakımından. Yani biz diyor muyuz? Muhammed'e iman ederiz aleyhisselam. Musa, Yahudilerin peygamberi e ona iman etmiyoruz. Böyle bir şey var mı? Yok. İmanda ayırt etmeyiz. Ama fazilette fazilette ne yaparız? Ayırt ederiz. E çünkü neye göre ayırt ediyoruz? Tarafta, taraf kirlik olmak için mi? Hayır. Allah Resulü anasayyidu beni adem diyor. Ben Adem oğlunun Efendisiyim diyor. Seyyidu veledibeni Adem. La fakir. Ne yoktur? Övünme yoktur. La fakir. Tabi bazı Resuller var ki Peygamberimizin dahi haberi yok o Resullerden. Allah-u Teala Kur'an'ı kendimde. Öyle buyurmuyor mu? Kimi Resuller var ki sana ne yaptık? Anlattık sana. Kimileri var ki sana ne yapmadık onlardan? Anlatmadık. Bilgin yok.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 az gülerdiniz. Diyor boş meydanlara çıkar bağırırdınız diyor. Bağırırdınız. Hani bugün düşünsene bir insanın korkudan, başına gelen bir musibetten, duyduğu haberdan dolayı çıkıp sokaklarda acı haberden dolayı bağırdığını bir gözünüzün önüne getirin. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam benim bildiklerim bilseydiniz böyle yapardınız. Bir, bir rivayette hanımınız hanımınızdan diyor yatakta zevk almazdınız.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 Buna muhakkak iman edilmesi lazım. Yani ayet gününe iman, imanın bir, bir rüknü gelecek Cebrail hadisinde. Ardından imanın son rüknü hayır ve şerriyle kadere iman. Hayır ve şerriyle kadere iman. Bizler kadere imanı defaatle derslerimizde bahsettik, açıkladık. Yine kısaca bahsedelim. Kadere iman ancak şu dört mertebeye iman ile olur. Kadere iman.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 Değil mi? Ne kafayı yemeye hacet var? Diyesin ki Rabbim biliyor ya. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de: "Alam Ta'lem Ennallah ya Alamu Mafis Sema'at Mafis Sema Iwal Ard". Bilmiyor musun Allah Teala'nın yerlerde ve göklerde olan her şeyi bildiğini? Ma'at es Kutubara <gülüyor> Katun. Hiçbir yaprak düşmesin ki, onun izniyle ne olmasın düşmesin. İlla ya Alamu ilmiyle düşmesin. allah Teala ilmi olmadan bir yaprak dağını olmaz, düşmez. O yaprağın hangi saatte düşeceğini, rüzgarın nereden eserken düşeceğini, yanından hangi arabanın geçerken düşeceğini, o arabanın içinde o adamın hanımına ne söyleyeceğini, hepsini biliyordu allah Birbirine bağlı olan bir sürü şey var. Düşünebiliyor musun? İlmi. Bunu idrak etmemiz mümkün değil. Bunu sıralayabiliriz yani. Tamam. O adam oradan geçerken ışıktan geçen adam, O ışıktan geçecek, geçerken geçecek, geçen adamın gideceği yer. Onu bekleyenler. Beklerken ee, çay içecekler. Çay içenlerin çayına kaç tane şeker koyacağını. Görüyor musunuz? Bak. Birbirine bağlı acayip bir şey. teslim oluyoruz. Kaderin ikinci aşaması yazgı. allah Teala'nın ilmini ne yapması? Bildiği. Mahlukat ile, ile alakalı takdir edeceği ilmi Yazdırması. Diyor ki Allah-u Teala اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ مَا فِي سَمَائِهُ وَالْعَرْضِ اِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ Bilmez misin? Allah-u Teala yerde ve gökte olan her şeyi bilir. اِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ Bütün bunlar nerededir? Kitapta yazılıdır. Yazılıdır diyor. Allah-u Teala Sahibi hadiste de Müslüm'de rivayet etti hadiste. Diyor ki Allah-u Teala Resulü aleyhissalâslam كَ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 قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، 50 ألف سنة، أنجبوا لنا رياض مدن، يلري فيقول در يراث مدن، الله تعالى يلري فيقول در يراث مدن، 50 ألف سنة، قبل، بنا أن تكذب على قدره، فلما يلقيه في البحار، يلقيه في البحار، يلقيه في البحار، يلقيه El mertebetü salise. Üçüncü mertebe. Kaderin ilk mertebesi neydi? İlim. Sonra? Yazgı. Üçüncüsü. Allah-u Teala'nın dilemesi. Allah-u Teala bu bildiğini, yazdırdığını diledi. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah dilediğini ne var? Yaratır. Dilediğini yaratır. Dileme var. allah Teala'nın dilemesi olmadan, izni olmadan hiçbir şey olmaz.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 Kulu da yaratan Allah. Kul, kulun fiillerini de yaratan Allah. Ancak kula da irade veren yine Allah'tır. İşte bunlara iman, kadere imanın mertebeleridir. Kaderi bu şekilde anladığınız zaman kaderle alakalı pek bir sorun kalmaz. Tabi daha da derinlemek isterse insan orada bir set çekilmesi lazım. Bazı rivayetlerde kader zikredildiği zaman sükut ediniliyor. Allah'ın sırrıdır çünkü bu. Bunu anlamak mümkün değil. Deminden bahsettik yani bu binlerce birbirine girintili bağlantılılığın mahlukatın neyi var? Takdiratı var. Kadere bu şekilde iman edip ne yapması lazım insanın artık? Sükût etmesi lazım. Müellif diyor ki ve delilü ala hazihi'l erkanis Bu altı erkana delil olan şey nedir? Allah Teala şu ayeti kerimimiz. "Leysel birru en tuvellu vecûhekum kıble'l meşriki vel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 Vel yevmil ahir, ahirete iman. Vel melâiketi, meleklere iman. Vel kitab, kitaba iman. Vel nebiyyin, nebilere iman. İşte burada da Bakara Suresinin 177. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala neyi zikrediyor? İmanın bu rükümlerini zikrediyor. İşte burada kalıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah, pazartesi günü